Bankaların uyguladığı fonlar faiz midir? Bankaların uygulamış olduğu bütün fonlar faizdir. Ve fonlar faiz olduğundan dolayı da alımı, satımı veya bu fonlardan elde edilecek karlar helal değildir. Herhangi bir sebeple bu fonları almış ve bunların karlarından istifade etmiş olan insanlar, elde ettikleri karı sevap ve ecir beklemeksizin herhangi bir fakire veya ammenin bütün insanların kullanmış olduğu yol, köprü kanalizasyon, tuvalet gibi yerlere vererek bunun günahından çıkmalı ve bu günahtan kendisini temizlemelidir bunu fakirlere verirken de hiçbir şekilde sevap ve ecir beklentisine girmemelidir. Aksine günahtan kurtulduğundan dolayı Cenab-ı Hak Celle ve Hazretlerinin kendisine tövbe imkanı sunduğundan dolayı şükretmeli ve affını istemelidir.